Alhamdulillah, yedi hedana lha da, ama kün alaheddiyelola hedan Allah, ve ma tawfiqiyat cami illa bilah. Lüd jaaet Rşulü Rbbnab, cüllü ala Rşulnab Muhammed, Allah cüllü ala tabib kulubnab Muhammed, Allah cüllü ala şefiğ zinubnab Muhammed, Allah cüllü ala şefiğ zinubnab Muhammed, Allah cüllü ala şefiğ zinubnab Muhammed, Allah cüllü ala şefiğ zinubnab Bismillahirrahmanirrahim. mazad al-shayatin wa'abuzu bi an a'zim Allah manfa'na bil Qur'an a'zim barik lana bil abada illa a'zim çok mübarek bir gecenin arefesindeyiz. Birazdan 17. gece dahil olacak. Ve Bedir gecesi sabahında Bedir Muharebesi yapıldı. Yani yarınki sabah Bedir Muharebesi yapıldı ki İslam'ın ölüm kalım diyelim meselesiydi. Resulullah sallallahu ve sellem ve sahabesi 313 kişi Bedir'e kadar geldiler. Kafirler onların üç misli Müslümanlar zelil durumda. Bu ad kerimede okuduğumuz üzere. Estaizu billahi. Ve lekad bi Bedir'in Allah size Bedir'de and olsun muhakkak Allah size Bedir'de yardım etti. Ve tüm halbuki siz e çok zelildiniz. Yani sayacağız az, silahçı az, Binek yok, bir şey yok. Birkaç tane deve, birkaç tane at belki. Ya var ya yok. İşte say onu, siyer kitapları söylüyorlar ne kadar olduğunu. Ama âyat-ı zelildiniz demek e, maddi bakımdan zahiri konumda e, zayıftınız demek. Ama yemin olsun ki ben size yardım ettim. Ebu Cehiller dokuz e, yüz kişi yani tam üç misli. Ve hepsinin şeyi var, devesi var, bir tane yayan yok. Her gün bir deve kesiyorlar, on deve kesiyorlar, her gün on deve yiyorlar, içiyorlar. Müslümanların hiç yiyeceği yok, içeceği yok. Suyun başını tuttular biraz su meselesinden. Ee, elhamdülillah biraz rahat ol. Orada da susuzluk da çekildi. Ondan sonra. Benzele aleykum minessemâi mâ liyü tâhirakum. Ee, özel yağmur yardırdım size diyor, Allah sizi temizlesin diye diyor. Yani bazıları rü rüyalandılar, ihtilam oldular, kusurlu icabetti. Şeytan işte işi yok. Bu sefer Şeytan onlara geliyor ve veriyor severiyor. Madem Allah yolundasınız, niye böyle ihtilam oldunuz? E şimdi kusurlu icabette su da yok, kaldınız cünüp Bak şimdi, Mevla buyuruyor, ben sizi pis bırakır mıyım ağaça? Ne oldu? Su indirip size özel bir yağdırdı. وَاَيْزِ بَاَنْكُمْ رِجَّ şeytan, Şeytanın pis vesvesesini gidermek için. ve رَبِ تَعَلَى قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi, muhkem şekilde itikadınızı bağlamak için, rapt etmek için. de بِتَبِيلَ اَقْدَامِ Ayaklarınızı sabit kılmak için. Hem harp meydanında, er meydanında kaçmamak, firar etmemek, ayağın sabit kılmak manasına da geliyor. Bir de yağmur yağınca şey oluyor, toprak sertleşiyor, kum ya orası kum sertleşiyor. Sertleşince de ne oluyor? Çarpışırken kaymıyor. Kayıp düşmüyor meselesi de var. Nelerde neler yani. İz yuhî rabbuke <gülüyor> ilel melâiketi. Rabbim meleklere vahy ediyor. Bedir'de melek orduları geldi. Enfal suresinde de var. Elen yekfekum eyyumiddekum rabbukum biselâseti âlâfin minel melâiketi. Münzelîn. Pazarlık ediyor. Pazarlık ediyor. Habib soruyor. E, Müslümanlara sor diyor. E 3000 melek yani size takviye için yardıma yetmez mi? 3000 göndersem diyor. Halbuki 3 milyon 3 trilyon hiç Mevla'cin bir şey değil. Melekler çok. Sayısını Rabbim bilir. Ama işte öyle. O sayılarda iş var. 3000'de iş var. 5000'de iş var. Ona göre hadis-i şerifler oralardan delil alıyor. Münzelîn, indirilen, gökten indirilen melekler. Yani peş peşe indirilecekler. Takviye için gelecekler. Yetmez siz acaba? Bir melek yeter. Bir melek yeter ama Mevla Teala işte kuvvet olsun. Yani e, sahabeye dendiği zaman hani bir melek geldi falan başka, üç bin melek geldi başka hani. Sahabe-i Meleklere inanan insanlar. Meleklere gör, gören insanlar. Bela, evet, intasbiru, eğer sabrederseniz, e, sebat ederseniz, kaçmazsanız, firar etmezseniz, ve tetteku, haramlardan sakınırsanız, işte burası yine, oruçta da hep onu konuşuyoruz, her ibadette bu takva şartı aranıyor. Çünkü innema teqabbelullahu, Allah Teala ancak ancak ve ancak kabul eder kimlerden minel muttakîn. Neyi kabul eder? Dualarını, namazlarını, amellerini, cihatlarını, gazalarını. Allah Teala kimlerden kabul eder? Ancak takva sahiplerinden kabul eder. Kurbanlarını işte o e, aziz ayet kurban hakkındadır. Efendim, Hazreti Habil Aleyhisselam'ın kurbanı kabul edildi. Takva sahibi olduğu için. Çünkü Mevla'nın haram ettiği kıza talip olmadı. Kabil katil oldu. Kabil'in kurbanı kabul edilmedi. Niye kabul edilmedi? Kendisini evlenmesi yasak olan kız daha güzel olduğu için kalktı onunla evlenmeye ee, ve bu da haram olduğu için takvayı bozdu bu iş. Ee, takva bozulunca da kurbanı kabul olmadı. Uzun kıssası var kurban bahsinde anlatmışım evvelce. Ya burası nereye delil oldu? Bütün ibadetlere allah Teala ancak takva sahiplerinden, haramlardan sakınanlardan kabul eder. Neyi kabul eder? Namazlarını, oruçlarını, haçlarını, zekatlarını, fitrelerini, fidyelerini, umrelerini, dualarını, bak bu kadar dua, dua, dua, dua tutturamıyoruz. Niye Doğu Türkistan kurtulamıyor? Niye Filistin kurtulamıyor? Niye Suriye kurtulamadı beş senedir? Yani biz, biz bu kadar dua ediyoruz. Niye? Aşağı i̇şte takvaya rahatımız zayıf. Artık onların da azabı belası bitmedi. Orada da neler bari, bilmiyoruz ki oranın da halkında. Mübarek insanlar bizim onlara hüsnü uzandığımız var. Kırklar Şam nevahisindedir. Şam sadece bilinen Şam değil. Ürdün falan Filistin hepsi Şam. Hadislerde geçen Şam'da. E kırklar oradadır. Kırklar var. Şu anda da kırklar mevcut. E, velakin bir Suriye ehl Sünnet üzere bir hürriyete kavuşamadı. Perişan oldular buralarda. Muacir kaldılar. Allah'ım sen Bedir Gecesi hürmetine yardım eyle ya. Amin. Siz zelilken yardım ettin buyuruyorsun. Ama hep fettekullah, hep takva, işat koşuyorsun. Biz de takvayı beceremiyoruz. O kardeşlerimiz de belki bizden iyiler ama Demek onlar da takva şeyleri var, Zaafleri var ki bu işler hala olmadı. Tabi senin de imtihanların var, sen de ecellerin var, kaderlerin var, kazaların var, hükümlerin var. Ama kurban oldum. Bize de dua etme izni verdin. Üdülü <gülüyor> Dua edin. Kabul edeyim buyurdun. Feinni <gülüyor> karib. Ben çok yakınım buyurdun. Ücübü davet eddi ayda <gülüyor> dahl. Dua bana yalvarınca ben kabul ederim buyurdun. Bildiğiniz günahlarınız sizi dua etmekten alıkoymasın. Rasûlüm böyle buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buyurdu ki allah teala en büyük düşmanı, en melun kafirlerin en büyük iblisin duasını kabul etti dünya bakımından. Ya Rabbi iblis bile dedi ki sana e, Rabbi ehirni, Sen ben tehir enzırni İlahi mübafiun İnsanların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, ben yaşayayım, bunları saptıracağım dedi. Kale, inne minel munzariyin, ilahe mül vaktil ma'lum, sen de Kur'an'da buyurdun ki, sen mühlet verilenlerdensin. Şimdi buradan da anlaşılıyor bize, Hızır Aleyhisselam yaşıyor mu, İdris Aleyhisselam meseleleri, Hızır İlyas meseleleri oluyor falan da. Onlar da Mevla İblis'e sade sana mühlet verdim buyurmuyor. Mühlet verilenlerdensin. İsa aleyhisselam yaşıyor çünkü değil mi? Öyle mi? Peki kim yaşıyor başka söyle? He? Başka bir şey söyle. Sahih bir mevzu söyle. Sahih hadislerde mütevatir beklenilen. Deccal yaşıyor. Deccal yaşıyor. Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Deccal adada gören e, sahabi var. E, ondan sonra temim Sahabedendir, sahih Müslim hadisi, temim i Deccal'ı gördü. Sahabeden başka hiç gören yok. temim i Dari gördü, adada. Sonra geldi, anlattı, hadis sahidi. E, Deccal yaşıyor. Ondan sonra, Hızır Aleyhisselam illa İlyas ihtilaf var. Yani ruhaniyetleri mi, hayattadır da bedene girip, şekle girmek gücü verilmiş, yoksa hiç vefat etmemişler, sonra mı vefat edecekler? Orada ihtilaf var. Tasavvuf eyli, hayatta olduklarını kabul ediyor. i̇mam Rabbani Hazretleri ''Onlar benim ziyaretime geldiler.'' diyor. ''Hat bir şerifteydim.'' diyor. ''Sordum.'' diyor. ''Siz nasıl hayattasınız?'' ''Yok biz ölmüşüz.'' dediler diyor. Fakat bu her yerde görünüyorsunuz, geziyorsunuz, fakir kılığına giriyorsunuz demek istiyor yani. Kapılara gidiyorsunuz falan filan. Onlar da dediler ki allah Teala bize ruhumuza şekillenme, istediği şekle girme, istediği zaman bir şekilde görünme, bir surete bürünme izni verdi dediler. Onun için şimdi aynı canlı gibi etiyle kan geliyor. Yani görüşülmeyi İmam Rabbani Hazretleri kabul ediyor. Gelirler diyor, görüşürsünüz, edersiniz. Ama esas ruhaniyetleri bir şekle girip gelmiş. Zaten 13'ün bazı kere dilenci şekline giriyor, bazı kere zayıf oluyor, bazı kere esmer oluyor, bazı kere ceketli oluyor falan. Anladın mı? Çünkü bir tutam sakallı olsa, yüzü nur gibi olsa... Kocaman sarı olsa falan herkes evliya diye elini öpecek. Hurçut Efendi gibi. Alim olmasa da adam efendiyi bırakıp onun elini öpüyor. Suret meselesi. Hızır Esrem ne gibi geliyor? Çöpçü gibi, dilenci gibi, garip gibi, hakır gibi, meczup tipli. Dedim mi sana Ulu Cami de benim başıma gelene. Böyle baktım sakalı bir tutama yakın falan. Bir acaba dedim yani. E tabii ki sana tam evliya gibi görürse zaten o sokaktaki adam da anlayacak. Onun için değişik şekillerde geliyor. kız Aleyhisselam'ın sureti o diyor ki. O zaman, sen mühlet verilenlerdensin. Deme birkaç e, daha e, kişiye mühlet verildiği anlaşılıyor. Ama iblis de bunlardan. İlâyevmil vaktil malum ama sen benden istiyorsun, insanlar dirilene kadar mühlet. Ben sana o kadar mühlet vermem. Sen dediğin olmayacak Mevla buyurdu. Belli bir zamana kadar vereceğim. Ne demek? Kıyamet kopmadan evvele kadar yani herkes ölene kadar sen de onun sonunda öleceksin. Ama dirilene kadar değil. Yani mahlukatın ölmesiyle e, küllü men aleyha Yerin üstündekilerin hepsi yok olacak. E, küllü şeyin halikun illa Allah'ın zatı müstesna her şey helak olacak. Sen de şeylerden bir şeysin. O ayetlerin hükmüne dahilsin. Buyurdu ona. Ama çok büyük müsaade. Ta Adem babamız kaç bin senedir kabirde yatıyor. Adem babamızdan evvel, Adem babamızdan da 20 bin sene evvel meleklere vaz ediyordu. 20 bin sene de oradan gerisi var. Ne kadardır yaşıyor bu iblis? Çok yaşamak da yani bir adamı çok mübarek olduğuna delalet etmiyor. Dün bir yavur ölmüş 106 yaşında mesela. Hiç demeyin değil yani. En şerlileriniz ömrü uzun olup ameli bozuk olanlarınızdır. Tuğbalim en tale ömrü ve Ömrü uzun ameli güzel olanlara müjdeler olsun Allah'ım güzel amellerle uzun ömürler cümlemize müyesser amin. amin e şimdi ya Rabbi diyoruz kurban olduğumuz Allah'ımıza nida ediyoruz niyaz ediyoruz yalvarıyoruz e şimdi ben günahlarımı biliyorum neler yapmışım şimdi ben bu günahlarımı düşünerek ya benim Allah'a yüzüm yok ağzımda bozuk gıybet olur dedikodu olur günahsız durduğumuz yok e bu ağız günahkar ağızdan Allah'a nasıl dua bir elham geliyor. Ama e seni Habib'im buyuruyor ki bize sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dostların buyuruyorlar ki bize vasiyetlerinde, nasihatlerinde, kendinizden bildiğiniz kötü halleriniz Allah teala ya yalvarmanıza engel olmasın. Niye engel olmasın? Allah teala mahlukatın içinde en buzdettiği iblise bile bana müsaade verir misin dedi. Hem de kötü bir şey için. Adem oğullarını saptırmak için müsaade istedi allah Teala'da imtihan gereği hikmetine mebnih olarak hikmetinden sual olunmaz. Sana mühlet verdim dedi. E kurban olduğum Allah'ım. Bizim senden günah bir şey istemiyoruz. İfsat istemiyoruz. İnsanlara bir zarar istemiyoruz. Hayvanlara bir zarar istemiyoruz. Hiçbir şeye bir zarar istemiyoruz. Sadece biz senden yalvarıyoruz. E biz günahkarız ama... Bizim dua ettiklerimiz kendimiz için de istemiyoruz. Suriye'deki eli Sünnet'i istiyoruz. Myanmar'daki eli Sünnet'i istiyoruz. Doğu Türkistan'daki eli Sünnet kardeşlerimiz için istiyoruz. Uydurmuşlar için Doğu Türkistan'daki haberler yalanmış da aslı yokmuş falan. Kesinlikle dedim sana seyit Tümtürk kardeşimiz bu işi en iyi bilen uzman alenen konuşuyor. Sünnet yasak, oruç yasak, oruç yasak sünnet yasak, namaz yasak, oruç yasak. Adamları öldürdüler, öldürüyorlar. Bu arada yarın Gece Teravih namazı mütakip Teravih namazı mütakiben e, Ben bulunamayacağım çünkü ben Başka bir yerde oluyorum, sohbetim var, kıraatlerim var, tilavetlerim var, çok vazifelerim var Ben bulunamayacağım Ama ya teravih namazı mütakiben Fat camisinin Avlusunda Doğu Türkistan için dua var Davetlisiniz Mutlaka gidin Yani Kuvvetli dua, ne kadar cemaat kalabalık olursa o kadar dua İnşallah, zaten yarın tatil, ertesi gün de tatil olduğu için herhalde onu seçtiler. Ee, Salih Topçu Hoca Efendi, benim çok yakınım, çok arkadaşım, Seneler beraber geçti. Ee, İsmaila İmam'ı, o Hoca Efendi sohbet edecek yani dua edecek. Mahmut Eren Hoca Efendi sohbet edecek. İşte bazı konuşmacılar olacak, sizi bilgilendirirler inşallah. Dualar ede edilecek, orada bulunun inşallah. Müşahit olanlar bulunsun, herhalde kadınlar da geliyor. Öyle yerlerde bilmiyorum. Kadınlar da bulunuyor ekseriyetle genel avlu olduğu için. Efendim e, oraya cevap edin. E şimdi Doğu Türkistan'da Müslümanlar bu perişan halde oraya yardım istiyoruz. Filistin, Gazze'de perişanlık yardım istiyoruz. E, Afganistan, Pakistan perişan halde oraya yardım istiyoruz. Sünnet, Yemen perişan halde bu Şia'nın yüzünden oraya yardım istiyoruz. İran'daki Ehl-i hiç konuşmuyoruz. İran'da yüzde yirmi eli sünnet var, ne cami yaptırıyorlar, ne bir şey yaptırıyorlar. İran'daki el-i sünnet için yardım istiyoruz. Irak'ta eli i sünnet perişan, hocaları bütün öldürdüler zaten, suikastlarla beraber. Şimdi bizim geldi arkadaşlar, Ahmet Yesevi Derneği'nden gittiler, Mehmet Efendi, Efe Abdülaziz Efendiler, Elhamdülillah sizin yardımlarınıza, Ahmet Yesevi'ye yaptığınız yardımları Bağdat'a ulaştırdılar. Şimdi geri döndüler, İmam-ı Azam Efendi ziyaret ettiler. Abülgal Gazi'ye biz gidemedik işte. Gidemiyoruz. Ee, o ziyaretleri yaptılar. Elhamdülillah Allah kabul eylesin. İşte yardım malzemelerini götürdüler İmam Hasan Efendimizin oradaki eee efendim. Orada ehli sünnet aç açık perişan. Şia'nın kuvveti var, arkada İran'ın devleti var. Ehli sünnetin hiç sahibi yok. Hiç ehli sünnetin sahibi yok. Böyle bir biz ehli sünnet için yardım istiyoruz. Dünyanın neresinde zulme uğramış ehli sünnet Müslüman kardeşlerimiz için ya Rabbi, zelilken, e, hakirken, imkansızken, e şimdi e, o Bedir gecesi, Bedir günü, yevmel furkan, yevmel tegal cem'an, o furkan günü, bu geceşini gireceğiz birazdan, furkan gecesi, hakkı batıldan ayırdığın gece, kurban olduğum Allah'ım, kendimiz için de istemiyoruz ki, bizim dillerle biz günahkarlık yaptık. Ama biz onların e, diliyle günah işlemedik. Onlar da bizim dilimizle günah işlemediler. فَدُعُونِي بِيَلْسِنَةِ لَمْ تَعْصُونِي Bana öyle dillerle dua edin ki onlarla bana isyan etmemiş olasınız buyuruyorsun hadisi kutsi'de. Ama şimdi onların dili, biz onların diliyle sana dua diyoruz. Onlar adına dua diyoruz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Kurban olduğum sana Allah'ım. Orucu ağzına bu kardeşlerimiz, iftarda müstecap bir dua vermişsin. Bu 17. gece hürmetine yine şu mübarek gecenin sabahında bu Furkan gününün sabahında, gecesinde hakkı batıldan ayır ya Rabbel Alem Batılı ehlini bitir ya Rabbel Alem Ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi Hayır. Ehli bid'at-ı zelil ya Rabbi Hayır. Ya Rabbi ehli sünnet Müslümanlara İslam'ı güzelce yaşayacak ehli sünnet devletleri nasip eyle ya Bütün bu saydığımız beldelerde, memalikte Ehli sünnet yönetimleri nasip eyle ya Ehli sünnet gelirse dünyaya huzur gelir. Bakın Şia huzur getirmedi, bela getirdi. Ehli sünnet olsaydılar ne kadar faydalar olacaktı dünyaya. Şimdi bela oldular her yerin başına. Bütün memleketleri yaktılar, yıktılar. Ya Rabbi sen Şia'nın gücünü kır Ya Rabbi. Abi. Selefi, Vehhabilerin gücünü kır Ya Rabbi. Abi. Işitlerin, El-Kadelerin gücünü kır Ya Rabbi. Allah'ım ehli sünnete bu milletin gönlünü, kalbini, gözünü, kulağını döndür Ya Rabbi. Amin. Onlara karşı meyilleri, rağbetleri azalt ya Rabbi. Ya Rabbi İngiliz'in, Amerikan'ın, Yahudinin, Siyonistlerin oyunlarını boz kurban olduğum Allah. Im. Ne kadar oyun tutturdular Allah'ım. Bu kadar izin verdin Allah'ım. Durdur Allah'ım kurban olduğum. Sana Allah'ım durdur ya Rabbel Alem. Ya bebeler, emzikteki bebeler hürmetine, sabiler hürmetine, günahsız diye dedeler, neneler, yüz yaşlarında Ya Rabbi Doğu Türkistan'da her yerde teheccüde kalkıp dua edenler var ya Rabbi. Biz biliyoruz var ya Rabbi. Kurban olduğum ebdal hürmetine, üçler, yediler hürmetine, kırklar hürmetine, üç yüzler hürmetine, beş yüzler hürmetine, yedi yüzler hürmetine, bunlar var ya Rabbi! Biz onların hürmetine def etmesek وَلَوْلَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لَفَزْهَدَتِ Bu senin ayetindir Allah'ım! İnsanların, hayırlarının dualarıyla şerlilerinin belasını Allah savuşturmasaydı Yeryüzü şimdi çoktan fesata gitmişti buyuruyorsun. Ya Rabbi çok fesata gitti. Fesat çok arttı Ya Rabbi. Ehli sünnet memleketlerinde ve ehli sünnet müslümanlar üzerinde bozgun arttı Ya Rabbi. Artık sardı her yeri sardı Ya Rabbi. Kurban olduğum Allah'ım, bu kadar hayırlı kulum var, bu kadar salih kullarım var, bu kadar velilerim var. Biz kendimiz adına hürmetimize isteyecek adam değiliz, biz hürmetsiziz. Biz biliyoruz senin indinde itibarsızız Allah'ım. Ama senin indiğine itibarı olan dostlarım var. Bunlara iman ettik, itikad ettik, muhabbet ettik. Biz bunlarla büyüdük, bunlara tabi olduk, intisap ettik. Şu dostların hürmetine, Gavs hürmetine ya Rabbi. Şu anda dünyada Gavs bir tanedir. Gavs iki olmaz, kutup çoktur. Ama kutbul ektab kutupların başı Gavs bir tanedir. Allah'ım sen o Gavs azam hürmetine, o en büyük Gavs o yar, dua istetti mi Himmet istedi mi, senden yardım istedi mi, anında yaparsın. Kurban olduğum Allah'ım, hürmetine. kurban olduğum Allah'ım, sen Fazluk Kerem'inle bu kadar zulme uğramış, etleri diri diri kesilen, yenen içilen, efendim, kafaları kesilen, biçilen, bunca eli sünnet mazlumlar hürmetine, mazlumların duası, kafir olsa bile olmaz buyuruyor Habib'in. Allah ile arasında perde yok buyuruyor Habib'in şu mübarek bedir gecesinde şu zelil ümmeti aziz eyle ya Rabbi, Hayır. nusrat eyle ya Rabbi, Hayır. teyit eyle ya Rabbi cibriyle eminlerle teyit eyle ya Rabbi Hayır. zaten geliyorlar zaten iniyorlar, kadir gecesi indireceksin kadir gecesi indireceksin şu cebrail aleyhisselamın bir kanatlık işi var hepsinin ya Rabbi şöyle yapsa giderler hepsi ya Rabbi bir milyar, bir buçuk milyar çine şöyle yapsa, çin biter vallahi biter Hazreti Cibril'in bir kanadına bakar. Dünyayı kaydırır yörüngetler. Dünyayı kıyameti kopartır. Kurban olduğum Allah'ım. Sen bilirsin. Öyle bir bela ver ki ehl sünneti böyle sıyırarak geçsin bu zalimlerin başına insin. Ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin. Ve ya hayran fatihin. Ya erhamen rahimin. Ya erhamen rahimin. Ya erhamen rahimin. Erhamurrahimin Allah'ımızsın. Rahimin size yöneldiği isteğin buyuruyorsun, melekler gönderiyorsun, dualarımızı... Allah'ım biz bir şey istemiyoruz, Türkiye'de yiyoruz, içiyoruz, bizde bolluk var Allah. Allah'ım biz, biz kendimiz için bir şey istemiyoruz Allah. Im. Bu civarımızdaki mazlum ehli sünnete yetiş ya Rabbi'ne. Biz onları istiyoruz ya Rabbi'ne. Kendimizi isteyeceksiniz ki ağzımız günahkar, yine işi karıştıracağız. Kendimizi istemiyoruz. Kurban olduğum Allah. Im. onlara afiyet ver ya Rabbi. Amin. Allah'ımız salli ala Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi Bu gece asılalım. Bu gece dua kabul gecesidir. Bu gece çok büyük gecedir. Evet Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Siz Kadir gecesini arayın. Filele seba'ati aşara. 17. gece arayın. Ve hadis kaynağı da çok var. Bir tane de değil. 17. gece arayın. Buyurduğu gecelerdendir. Mutlaka dualar kabul olacaktır. Ve Allah Teala size lütfedecektir. Fazl-ı Kerem'iyle. Şimdi araya az kaldı. O arada da size bir zikirler yapacağız. Dualar yaparız. Bir şeyler de soracağım size de. Burada olanlar için konuşuyorum. saç şerif elhamdülillah gelmiştir. saç şerif ziyaret edilecektir. İnşallah e, akşam namazını müteakiben yani biz burada saç şerif ziyareti açacağız. E, Teraviye kadar gelen geldi, gören gördü. Onun da hürmetine dua edeceğiz. Ondan sonra siz e, Lale Gül'ü takip edin. Hemen e, iftarın peşine 20 15 20 dakika sonra eee Bedir El'in faziletlerini anlatacağız. Ondan sonra Bedir El'in tek tek isimlerini okuyacağız. Onların isimlerinin okunduğu yerde ruhaniyetleri hemen geliyor. Hatta kılıç sesleri duyuluyor. Keşfi açık olanlar duyuyor. Birçok ulema evliya buna müşahede etmiştir. Zora düştüklerinde ezberinden isimlerini okudukları anda orduları bozguna uğrattıklarını, şehitlerin ruhlarının geldiğini, Bedir El'in geldiği kitaplarımızda bir dolu e, bu hususta rivayet mevcuttur. Ge, güvenilir alimler tarafından nakledilmiştir. Onların da isimleri anıldıktan sonra tam isimlerinin bitimindeki duada Allah'ın izniyle Bedirehli yetişecektir Allah'ın izniyle. eli i sünnetin imdadına yetişecektir. Bu zulüm duracaktır Allah'ın izniyle. Artık son verecek Rabbim bu işlere. Bu zalimlerin zulmünü durduracak Allah'ım. Çünkü zulüm arşa dayandı. Zulüm arşa dayandı. Oruç tutuyor diye adamlar öldürülecek. Bu ne zor bir durumdur, ne zulüm altındalar. Biz o kadar değiliz şimdi. Onlar çok daha zor durumdalar. Onlara yardım isteyeceğiz. Allah acıyana acıyacak. Siz onlara acıyın, Allah da size acısın. Melekler de size acısın. onlara tavsiye edeceğiz. Çok büyük bir geceyi böylece idrak edeceğiz. İnşallah rahman. Şimdi, e, cumadan sonra yattım biraz. Rüyada gördüm. Ha Ben, çok rüya görürüm. Az rüya görürüm diyemem şimdi, yalan olur. Ben çok rüya görürüm. Bazı gördüklerim önümde hemen çıkıyor. Ee, yani şununla görüşeceksin, o çıkıyor, öbürü çıkıyor vesaire. Ee, rüyamda, yani bir karı koca, çocuklar olmamış, işte benden dua istiyorlar, bir şeyler yaz bize, bir şeyler falan. Yani hizmet de etmek istiyorlar, diyorlar, biz, tanımıyorum ama tanıdığım birileri değiller. Diyorlar ki biz diyorlar medrese açacağız falan. E işte şey yap, ben de e, tamam söz veriyorum, sonra acelem var diyorum, gideceğim diyorum. Ya diyorlar bir şey, kağıt bize yazı, teminat ver yani. Bize medrese açacaksın, hanımı okutacak diyor işte. Neyse o hoca kimse, neyse. E, ben diyorum, tamam yazayım falan, o da kalem arıza etti, kağıt bulamadılar, bir şeyler. Ya diyorum acelem var. Falan falan. Ondan sonra dediler e, ya da en son yarım saat kaldım. Ben ok meydan tarafında bir yerdeymişik, bilmiyorum yani. Rüya bu. Ben de buraya geleceğim diyorum, trafik şeyi falan var, sohbete geleceğim diyorum, orada şunu anlıyorum. Diyorum ki bu gece kandil diyorum, rüyamda diyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Bu gece kandil diyorum, ben yetişmem lazım. Yarım saat kaldı yarım saat, bir saat trafik var diyorum, yarım saate yetişemem. Buradan ben şunu anladım, yani cumadan sonra şimdi, buradan şunu anladım. Bu geceye önem verin. İşte bu gece kandil diyorum. Yani yetişmem lazım cemaate diyorum. E zaten e, ikinci bölümde okuyacağımız rivayetler ve hadis-i şeriflerden de anlayacaksınız. Hiçbir şey olmasa yani hakkında rivadet olmasa Kur'an'da yevmel furkan hakkın batıldan ayrıldığı gün denen gün o kesin. Öyle mi? Hakkın batıldan ayrıldığı gün bir gün olmaz ki. Mevla her seneyi devriyesine Bedir'de davul çalınıyor biliyor musunuz? Zafer davulu çalınıyor. Eski hacılar, kafileler e, İmam Diyarbekli Tarihül Hamiz çok büyük bir tarihtir. Eski büyük alimin kitabıdır. Orada da diyor, diyor ki kafilelerle gittik diyor. Medine'den Bedir'e geldik. Bedir'den işte Mekke'ye geçeceğiz. Orada diyor Zafer davulunun dağlardan melekler tarafından çalındığını kulaklarımızla duyduk diyor. Birçok alim bunu naklediyor. Hala da Bedir gecesi, Bedir günü zafer davulu çalınıyor. Bedir dağlarında. Duyanlar duyuyor. Ben yakın tarihte kulağıyla duyanları gördüm. Ya bizzat gördüm yani. ben tabii Bedir günü orada bulunamadım. Ha benim kulak tıkalımı açık mı onu bilmiyorum. Ama orada bulunamadım. Ama hala her Bedir sabahı Bedir zaferi ...melekler tarafından kutlandığına dair... ...ve o dağlarda... ...zafer davulu... ...zafer davul diyor kitap... ...zafer davulunun çalındığına dair... ...birçok eserden kaynak verebilirim size... ...onun için bu davul yine çalınacak inşallah... ...bu zafer davulu çalınacak... ...hak batıldan seçilecek... ...ehli sünnet aziz olacak Allah'ın izniyle... ...Bedir gecesi hürmetine... ...Bedir şehitleri hürmetine... ...Bedir ashabı hürmetine... Komşumuz civarımız Ebu Ayyubel Ensari Bedir ehlinden o yüce sahabi hürmetine. Biz de az değiliz yakındayız yani. Bedir ehli buralarda da var yani. Birkaç metre ilerimizde çok değil buradan kilometre. Onun bereketi de buralara şamildir. Buralara hülül etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek saçı şerifinin teli hürmetine Allah'ın izniyle medet gelecek. Fazlu keremiyle. Amin. İnşallah bile demiyorum. Amin diyorum. Amin, amin. Duada inşallah iyi değil. İsterken inşallah demeyin diyor hadis-i şerif. Amin deyin, kesin isteyin. Olacaktır Allah'ın izniyle. Amin. Evet. Şimdi bir ara verelim. Yüz kere ya Az zünub tesbih okuyoruz. Yüz kere Subhanallah bir okuyoruz. Arada şahadetlerimizi okuyoruz. Zikirlerimizi, istiğfarlarımızı yapıyoruz. Sonra buluşuyoruz inşallah. Evet. Zikirleri ihmal etmeyelim. Kelime-i şehadetleri, istiğfarları çokça yapalım dedik. Tabii siz, biz arada yaptık, birlikte cemaatle beraber, dünyanın neresindeyseniz, hep bir ağızla beraber Allah'ımızı zikredelim, şadet edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Estagfirullah'el-ladhi ah, la ilaha illallah'el hayy'el kayyum ve tubu ileh. Allahumme inni es'eluke'l cennet ve auzu bike minen nar. Amin ya Rabbi, alamin. amin. Evet. Cennet istedik, cehennemden sığındık. İhlas ile dua edelim. Rabbimize yalvaralım. Bu mübarek gecenin eşiğindeyiz. Ve mübarek gecede başka gecelerden ziyade ibadetlerimizi artıralım. Zaten teravih namazını mutlaka cemaatle kılmak lazım. Teravih versene. teravih şeyini. Bu gece 17. gece onu da bulalım şuradan. 17. gecenin nafile namazı var. 17. gecenin onu da bulalım. Cemaate ilan edelim. Allah Teala teşvik edenleri sever. Çünkü hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Şimdi Hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu anh, rivayet ediyor. Utlubuha leylete seb'e aşrate min Ramazan. Kadir gecesini arayın. Nerede arayın? Ramazan şerifin 17. gecesinde arayın. Bu hadis-i şerif nerede zikrediliyor? Bakın yani Ebu Davud kaynakları artık çok sizde duya duya anlatınız. Said i̇bn Mansur, i̇bn Abi Ebi Şeybe, Muhammed i̇bn Nasr, Tabarani, i̇bnül Esir, yani İmam Suyut'i en son tabi onlar ilk kaynak değiller ama diğer kaynaklardan almaları bu rivayete itibar ettiklerini gösteriyor. 17. gece arayın. Zeyd i̇bn Erkam yani bu mübarek gece. Zeyd İbn-i radıyallahu teala anha, Kadir gecesi soruldu. Sah Sahabe-i Buyurdu ki Leyletüseb'e aşrate Ma ne şüpke lan 17. gecedir. Olabilir demedi. Gecedir, şüphe etmiyoruz. Şüphe etmiyoruz. İnşallah da demiyoruz dedi. Dikkat edin kelimeleri, sahabenin, tabiinin, büyüklerin şeyleri hepsi hesaplı konuşurlar. Şüphe etmiyoruz, inşallah demiyoruz. Niye? Leylete nezele'l Kur'an. Kur'an'ın indiği gecedir. Allah Allah. Şimdi inni enzelnahu kadri. Kadir Gecesi'nin dedik. Onu da nereden alıyor biliyor musun? Ee, ayet-i Kerime'de Enfal Suresinin 41. ayeti. Ne buyuruyor orada? <gülüyor> İnküntü <kuntum> mâmentüm billâhi. Eğer siz Allah'a inandıysanız, yani geride bir hüküm söylüyor. Ganimetlerin beşte biri Resulü'ne aittir, işte onun ehli beytine aittir yetimlere sayıyor ganimetleri. Bu hükmü belirttikten sonra ve'alemu ennemâ ganimtüm şeyin فَنَّ Rasul خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذ۪ي الْقُرْبَٰهُ وَلِيْتَامَهَا الْمَشَاكِينَ Yani onları saydıktan sonra o hükmü diyor ki benim hükmüm kimleri bağlar? Yani bunu böyle yapın diyorum size. Bilin ki bu böyledir. Ganimetler işte böyle bölünecek, taksim edilecek. Kimin hakkı ne kadarsa ben bildirdim size diyor. Eğer siz, amen tüm billah. Eğer Allah'a inandıysanız وَمَا ala abdina Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'a inandıysanız, peki kulumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz, ne indirdi? Kur'an. İndirdiğimize inandıysanız, ne zaman indirdiğimize? Yevmel furkani, Furkan günü. Furkan, hakla batılın ayrılma günü. Cık. Peki, şimdi Furkan günü hangi gün? Yevmel tekel cem'ani, küfür ordusuyla İslam ordusunun karşı karşıya geldiği gün. Şimdi şüphe kaldı mı? Ha burada o kulumuza indirdiğimize inandıysanız. Ne gün indirdiğimize? İki ordunun karşılaştığı günde indirdiğimize. Buradan Zeyd bin Erkam Hazretleri ne çıkartmış? E ee, Kadir gecesini, Kur'an indirildiği gece ya. E, Kur'an indirildiği gecede Kur'an Furkan ...günü indirildiyse... ...yani Ramazan 17'si yani yarın... ...indirildiyse gecesi bu gece... ...olduğundan dolayı... ...bunu söylüyor. Peki... E, ...tabii... E, ...diğer birçok ulemanın... E, ...görüşü buna uymaya, uymuyorsa... ...onlar buraya ne diyor? E, sen merak etme onları... ...onlarda diyecek ilimleri var... ...onlarda diyorlar ki... ...o gün inen Kur'an'ın tümünü indirilmiş değil... Bedir'de indirdiğimiz ayetlere. Gece ve gündüz indirdiğimiz ayetlere kastediliyor diyorlar. Veya Bedir'de indirdiğimiz melek ordularına kast ettiğini diyorlar. Böylece e, ulemanın görüşleri var. Bize düşen ne? Bize düşen şu. Ya zaten Kadir Gecesi Ramazan içinde mi? İçinde. Ramazan'ın içinde de bunun son on gecelerin teklerinden dışarıda kalan birkaç tane rivayet var. Son on gecelerin teklerinden dışarıda kalan yani ilk gece hakkında arayın buyrulan var. Dokuzuncu gece hakkında arayın buyrulan hadis-i şerif var. On dördüncü gece hakkında arayın buyrulan hadis-i şerif var. Bunları arada demiştim. Ondan sonra on yedinci gece ama on yedinci gece Ebu Davud yani. Öbürleri İbn-i Asım'dı kaynakları. Tamam ama bu Davut deyince de dur. Altı kaynaktan biri çünkü. 17. Ee, gece hakkında var. Ondan sonra geçtik nereye? Geçtik 21, 23, 25, 27, 29'a geçtik. 10 gecenin teklerinden 5 var. Yalnız orada bir 24 meselesi var. Ne dedim size? Çi tek olmayan gecelerden iki tane çiftte rivayet var dedim size. Bir 14, biri 24 dedim size. Ben bu hesapları niye yapıyorum ya? Hocam ben de niye yani bunları ihtilaf ihtilaf... Biz 27 kalkarız, kılarız, sabah kadar cami cami dolaşırız, trafikte de tıkanırız, iki rekat kılamadan savur olur. Ondan sonra, Kadir Gecesi oldu be kardeşim sen ne yaptın ya? Ya mübarek adam bu kadar hayat memat meselesi! Niye hayat memat olsun ya? Allah ömür versin! Ben daha ne Kadirler görürüm! He? Diyorsun. Ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Geçen seneden bu seneye kaç kişi öldü? Bizden sağlamlarından, bizden gençlerinden neler gitti yani? Peki, şimdi ben bunu niye diyorum? Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki, <gülüyor> Ramazan şerifin içinde bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Men hürime hayra hafikat bu gecenin hayırlarından, bereketlerinden, rahmetlerinden, mağfiretlerinden, feyizlerinden, sevaplarından kim mahrum olduysa o kişi gerçekten bütün hayırlardan mahrum olmuştur. Diyor. Şimdi onun için bütün ifadeleri kolluyoruz ki şimdi bir şey diyeceğim daha beter. Adam ne dedi biliyor musun? Hala da o uğursuzluk onda devam ediyor. Benim yakınım. Benim yakınım. Tevbe etmeden evvel yapmış bunu. Ya bu denecek iş ama neyse işte. Patlattı bu. Dediğim 20-25 sene evvel. Ben dedi Kadir Gecesi zina ettim. Ya diyeceğim ona ki o gecen Kadir olduğunu ne biliyorsun ayrı dava ama sen ne bozuk adamsın. Şimdi bu adama bu böyle bir günah nasip olmuş dememesi lazım idi. Dendi. Şimdi ben adamın gidişatına baktım. Bu dediğim 25'i geçti 30'a yakın. Bu adam sonra tevbe etti. Bu adam namazlarını kılıyor. Ömreler bilmem Kabe'nin içine girdi vesaire dolu meseleler yaşadı bu adam. Benim yakınım olduğu için. Bildiğim süreç. Sonra bu adam ne oldu biliyor musun? Bu adam Cebriye mezhebine gitti. Ve şu anda diyor ki herkes yaptığını mecburen yapıyor. Allah yazmış. Mecbursun kardeşim diyor. Dolacıyla kulun kesbini, iradesini, irade-i cüziyeleri inkar etti. Ve bu hususta da Meşhur biri de, sonradan yani meşhur da oldu biraz. Kitap da yazdı, mikroslarda satıldı kitap. Cebriye mezebini desteklemek için. Nereden bilir bu kitabı? İlmi bir şeysi yok ama öyle bir filozof gibi. Ne vahiler aldıysa kimler tarafından? Biliyorsun vahiyler iki kısımdır. Ve ne şeyatlığı nele yurpu nele avliay. Şeytanlar da dostlarına vahiy yapıyorlar diyor Kur'an. Yani vahiy demek. Şeytanın hakkında fıs, fıs geliyor vesvese veriyor. Ama adam öyle bir meseleler çıkartıyor ki ortaya. Ben anca mücadele edeyim. Sonra ben de mücadeleyi bıraktım. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat. Dönüyoruz dönüyoruz aynı noktaya. E ben seni el sünnete çeviremedikten sonra nasıl yapacağız? Şimdi de zaten IŞİD'çi olmuş, IŞİD'i seviyormuş da. Neyse, yani bir adama ben şunu demek istiyorum sana. Kadir Gecesi hakkındaki bütün rivayetleri nazar itibarı almak zorundayız. Niye almak zorundayız? E onun hayrını kaçıran bütün hayırlardan mahrum oldu. Öyle mi diyeyim? Tamam ben efendim hani yaşlı bir zat geldi dedi. Ya Resulallah ben dedi çok yaşlıyım. Her geceyi kıyamla, ayakta, ibadetle ihya edecek gücüm yok. Bana dedi, açıklamıyorsun biliyorum bu işi gizlediğini de biliyorum. Ama dedi bana dedi, bir gece söyle dedi. Ben sana güveniyorum dedi. Ben dedi o gece ibadetle ihya edeceğim. Ben de mahrum olmayayım dedi. Kemiklerim eridi, zayıfım dedi. Buyur da ona aleyke Sen 7'ye devam et. Dedi. Şimdi bu 7'yi de bazısı ilk 7. gece diye anladı. Bazısı ondan ileri giderken yedi yani bildiğimiz 27 en doğru anlayış odur. Bazısı da bayram gecesinden geriye doğru 7 anladı. O zaman 23. oluyor. Anladın? Mı? Neyse yani on gecelerin tek geceleri en azından o en sahi rivayette teharrav leyletel kadri kadir gecesini arayın fi eee akhir fil asril avahir min ramazana ramazanın son 10'unda arayın fi ev tariha onun da teklerinde arayın. Şimdi buna göre o zata öyle söyledi. Tamam. Ama eee 27 hakkında daha dışarı var. Kuvvetli görüş, en kuvvetli, en ümitli, en umutlu, tamam. Ama ben öbür rivayetlere de itibar etmek zorundayım. Neden? Neden biliyor musunuz? Biz günahsız da duramıyoruz. Şimdi benim derdim şu. Ben her gece teravih kılıyorum. Zaten melekler de teravih namazında geliyorlar, safların arasına giriyorlar. Her gece de geliyorlar. Bu hadis-i şeriftir. Hz. Ali Efendimiz'den rivayettir. Hatta Hz. Ömer radıyallahu anh bu teravih cemaatle her gece kılınma sünnetini tertip ederken, başlatırken Hz. Ali Efendimiz ne buyurdu? Onu benden öğrendiği bir hadisten yaptı dedi. Çünkü neden? Ee, o hadis-i şerif Teravih hadisleri nerede? Bunun başında vardır o mu? Hz. Ali Efendimiz'in o hadisinde onu on gecelerde diyecektim yani daha faziletli olsun, evet. Ama şimdi geldi diyelim. Ya amiral mümini neydi o hadis dediler? Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. اِنَّ لِلَّا تَعَلٰى حَوْلَ الْعَرْشِ Arşın etrafında Allah'ın bir makamı var. Yani Allah'ın kendi durduğu makam değil haşa. Kutsal bir makam oraya Mevla yaratmış. يُسَمَّا حَزِيرَةَ Kutsi Oranın adı Haziratül Kutstur. Hazira korunmuş alan demek. de mukaddes, kutsal korunmuş alan. Yani şeytan oralara yanaşamıyor. Vesvese oralara Bulaşamıyor. Hiçbir cin oralara, oraya, o makama gidemiyor. Dolayısıyla dünya gibi mi? Dünyada şeytanlar cirit atıyor. Bizim içimizde cirit atıyor. Kan damarlarımızda geziyor. Bize nasıl, biz nasıl kutsal olacağız? Değil mi şimdi? Bulaşıklık var. Ve ve minen nur Orası nedendir? Nurdandır. Fiyâ melaike Orada melekler var. La devam. Bu arşın etrafında, arşın hizasında bu. Arş değil, arşın etrafında. Meleklerin sayısına kadar Allahü Teala'dan başka hiçbir kimse bilmiyor ki orada kaç katır trilyonlar ne, nedir yani. Rakamlar, sayılar biter, onlar bitmez. Ancak Allah biliyor. Ya'budun Allah Azze ve Celle ibadeten, onlar Allahu Teala'ya öyle bir ibadet yapıyorlar ki, o arşın etrafındaki... Hazır arşın etrafında tavaf edenler değil. O da ayrı. Bu ayrı bir makam. Haziratül Kuç makamı burası. La yeftür zaten saaten. Bir saniye gevşeklik yok. Saniye zikir durmuyor. Saniye. Melekler yemek yemezler, uykuları gelmez, su içmezler, erkeklikten, dişilikten münezzehtirler, e, hiçbir cinsel dürtüleri de olmadığından hiç boşluğa lüzum var mı? Yorulma nedir? bilmezler, ah melek olsaydık, değil mi ne kadar güzeldi ama işte ne yapalım? Şimdi de uğraşalım, kelek olmayalım bari. İdare etsin bari, bir sağlam karpuz olalım yani. Melek olamaz o insanda, şeytanda olma yani, değil mi? İbliste olma yani. Bir saniye zikirsiz durmazlar. Fe idâkâne leâlişe ramadan, Ramazan ayının geceleri olduğu zaman, daha birinden başladı bu iş. Daha ben söyleyeceğim, söyleyeceğim işte oldu. Mevla'ya derler Ya Rabbi, biz zaten zikirsiz durmuyoruz. Hiçbir saniye senin, senden gafil olmuyoruz. Ama Ramazan Şerif, Ramazan Şerif biliyorsun göklerde dünyadan daha fazla kutlanıyor. Ve semavat ehli Ramazan Şerif'in geldiğinden daha fazla haberdarlar. Tezzinat, cennetin kapıların açılması, süslemeler, donanmalar, kışamalar, ne hadis-i şerifler var evvelki derslerde okumuşum oğullar derler ki ya Rabbi bize müsaade eder misin? Ne yapacaksınız? Dünyaya inelim. Ya siz arşın etrafındasınız, hep zikirdesiniz, nurdasınız. Dünyada ne var? Zulmet, karanlık. Derler ki biz Ademoğulları ile teravih kılmak istiyoruz. Cemaate katılıyorlar teraviye. Bu sefer ne oluyor? Melekler yani oradan buraya kaç saatte gelirler? He? An meselesi. Yani şimdi onlar orada zikir ediyor Harşin etrafında. Buradaki namaza gelene kadar durakta karı mı görecek aşağı? Biz diyoruz mübarek bir yer şuraya gidelim. Gidene kadar 40 tane günaha giriyoruz ya. Gözünü kapasan duvara vuracaksın kardeşim. Her yer perişan ya. Eyüp Sultan'a gidiyorsun önünde karılar olur. Hırka-i Şerife gidiyorsun ardın Yani onun birine bakarsın suratı güzelliğine hoşuna gider. Allah muhafaza. Yandın gittin ya şimdi ne olacak orucu ağzına bir de otur gözünü kapat. Gözünü kapat bir o zaman işte türbeye gideceğim, ziyarete gideceğim, camiye gideceğim falan derken de günah işlemekler de var yani. Kalabalığa karışırsa öyle kadınlar, genç kızlar falan tehlike. E şimdi melekler rahat hiç zikir durmadan an anında Mevla'nın iznine bağlı. Mevla izin verdim dediği anda tak burada. Tabi bizim camide diyelim Fatih Camisi'nde de var Ebay Belensari doludur kaynıyordur. Dünyaya inerler Ademoğlu'yla teravih kılmak isterler. Külleleli her gece inerler. Kadir gecesi değil bu. Bu Kadir gecesine mahsus bir amel değil. Her gece ilel -er yere inerler. Şimdi bunlar safların arasına girerler. Fakat onlar latif varlıklar olduğu için safta sıkıntı çıkartmazlar. Yani kardeşim dikkat et sıkıştırdın biriniz arkaya gidin omzum şey oldu falan diye olay çıkmaz safta. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Bunlar her adamın yanına da gelmezler. Safta girecekleri zaman o melekler safta adam kollarlar. Onlar nereden anlarlar? Adamdaki karanlık ve nurdan anlarlar. Meleklere malum oluyor. Şimdi senin yanına doğru geliyor. Eğer sende günahlar varsa, tevbe yoksa, günahta ısrar varsa, günahına göre bir karanlık onlara yansır. O karanlıktan dolayı senden ne yaparlar? Kerahat ederler. İsteksiz olurlar. Senin yanına safta yanaşmazlar. Sen nasıl olsa ben camideyim Her gece teravide saftayım Oho meleklerle mutlaka Bu müjdeyi aldım zannedersin Ama burada müjde şurada oluyor Onlara dokunan Veya onların dokunduğu Burada iş çıktı Şimdi safa geliyor Sen de dokunsan Aynı müjde var O da sana dokunsa aynı müjde var ama onlar herkese dokunur mu? Dokunmaz! Çünkü herkese dokunsa bu teravih kılanların hepsinin evliya olması lazım. Ama birçok eşkıya biliyorsunuz safların arasında mevcuttur. Hatimle kılanlar da dahil. Olur ya kötü kötü amelleri var adam. Gasp etmiş, rüşvet almış, faiz yemiş, yalan demiş teravih de bırakmıyor. Böyle de muhteremler var yani. O zaman şimdi bir teravih de bize rastlamış mıdır bu acaba? Arkadaş ben sana kaç gün başında vaaz ettim, başını dinlemedin tabi ortasında kaçıracaksın şimdi. Sana dedik ki şu şu şu şu haramları bırak dedik. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mektubunu bitiremedik meclisini. Yarın onu okuyacağım orada acayip yine vasiyetler yapacak. Onu bitireceğiz inşallah yarınki derste. O derste göreceksiniz yine yarın yine dikkatli dinleyin bari on gecelere kavuşmadan. Ya şurada iki gece kaldı. Efendim, bu haramları, günahları mutlaka terk etmen lazım. Hem de Ramazan bayramına kadar değil, ebediyen terk etmen lazım. Ya sonra bir daha düşersem, ya sonrayı düşünmemen lazım, ya ölürse mi düşünmen lazım? Sen şimdi ölürsene göre, nasu tevbesiyle bıraktım Allah'ım demen lazım. Zinayı, içkiyi, kumarı, faizi, yalan, gıybet dedikodu vesaire. Haramlardan takva dedik bak, ancak takva sahiplerinden kabul ediyor. Onun için, bu teravihinin bereketinde onların dokunması veya onun onlara dokunması neticesinde Sa'de saadeten öyle bir saadetle Mes'ud ve Bahtiyar olur ki ne demek Mes'ud ve Bahtiyar? İmanla öleceği kesin Azap görmeyeceği kesin Sıratta maaşerde mizanda takılmayacağı kesin Cennete direk gideceği Sa'de Sa'd kişi Fe'emmellezîne su'idû Ayete gelelim Seytlerin durumu nedir? Fıfil cenneti halidine fiha, ebedi cennettedir. Yalnız burada arada da bir şeye takılmazlar inşallah. Öyle bir saadet eder ki başka bağa da ebede. Ondan sonra o adam ebediyen şakı olmaz. Ne demek? Bu adamın dinden dönme tehlikesi yok da. Bu adamın mürtet olma tehlikesi kalmadı. Bu adamın münafık olma tehlikesi kalmadı. Bu adamın cehenneme önceden bir girme tehlikesi kalmadı. Bu adamın hesapta tutulma tehlikesi kalmadı. Münker ne ker şu halinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorulduğunda cevap veremeyip ha diye şaşıp kalma tehlikesi kalmadı. Ölümünden itibaren ki bütün duraklarda bedvaht olmayacak ebediyen. Bu nasıl bir müjde biliyor musun? Bu teravihlerin birinde bize bu temas sağlanacak inşallah. Ama tevbesiz durmayın, melek gelir safa, senin günahların ona Mevla gösteriyor sendeki karanlıklara göre. Hatta senin karanlığından, o karanlığın boyutundan zina mıdır, içki midir, gıybet midir onu da anlıyor melek. Her adamın karanlığının boyutu var. Elbette hepimizde bir kerahatler olabilir. Ama karanlığın boyutu var, meleği kaçırtacak kadar. Melek ben buna, bu saadete yakışmıyor, e, dedirtecek kadar, Günahlarla da durulur mu? Mübarek Ramazan gününde Halam tevbe etmedim be mübarek adam ya Bu mübarek gecede ya Ya Rabbi pişman oldum daha yapmayacağım de be kardeşim ya korkma ya Bekliyor seni Rabbin ya Hangi günahsa Hele şu beş vakit namazdan Birini bile kazaya bırakma günahından Daha büyük günah kitapta yazmıyor ya Mutlaka beş vakit namazın farzına söz ver ya Mübarek insan bu müjdeleri kaçırma. Ebedi mahrum olmayacaksın inşallah. Şimdi diyeceğimiz ne? Diyeceğimiz o ki bu kadar müjdeler var. Özellikle tek bir hadis okudum dün. Sade Kadir gecesinde teravih kıyametse geçmişleri de bağışlanır, gelecekleri de ve gelecek günahların bağışlanmasının ne anlama geldiğine dair Ulemamızın üç tane en az görüşünü zikrettim. Her gün dinlemek lazım, her gün de ben aynı şeyi anlatamam. Bu müjde sırf Kadir Gecesi'nde bile varsa, şimdi Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum duru anladın mı? Bir. İkinci mesele, şimdi Kadir gecesi rivadetlerini sayıyorum sana. Dedim sana ilk gece var, işte dokuz var dedim, on dört var dedim, on yedi, bu gece hakkındaki rivadetleri ok okuyorum, okuyacağım. 17. gece. Bundan sonra ne var? Bakayım, dur, kafadan atmıyor Müjdeler. Hadi bakalım. 19. gece de var. Ebu hadisinde taberani rivayet ediyor el mücemlefsat ilte müsüle ile tel kadir fi ise be haşarabtesi -ha Kadir gecesi nerede arayın? 17'de yine bu geceyi söylüyor veya 19'da arayın. Hadi bakalım, 19'da varmış. Tamam. Ondan sonra ne giriyor zaten? On geceler giriyor. Bu 10 gecelerin neresinde arayın bu özellikle? Teklerinde yalnız Kur'an-ı Kerim'in 24. gecede indirildiğine dair bir rivayet var. O da acayip bir rivayet. Ahmed İbn Hanbel'de geçmese ben aktarmayacaktım. Ama Ahmed İbn Hanbel'de geçtiği için boş geçemezdim. 24. gece çift olarak orada var. Geri kalan teklerde arayın. Bu teklerin Hanefi mezhebinde en ümitlisi 27. gece. Şafii mezhebinde en ümitlisi 21. gece 20'yi 21'e bağlayan gece Şafii mezhebinde Anladın mı arkadaşlar? Bu Hanefi Şafii'yi de birbirinden ayırmak lazım Şimdi adam bana bugün telefon ediyorlar Diyor ki Tilavet secdesi vacip mi sünnet mi? Ben dedim Vacip E dedi ki şu kitapta Bilmem ne neşriyat dedi işte sünnet yazıyor Dedim şimdi durdum, o Şafii'ye göre olmasın dedim o kitap. Kimindir dediler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Ha dedim, Bediüzzaman Hazretleri Şafii'dir. Şafii olduğu için, Şafii'ye göre tilavet secdesi nedir? Sünnettir. Dolayısıyla ama bunu dipnota basan neşriyat yazması lazım değil mi? Bu kadar Hanefi okuyor bunu. Altına ne demesi lazım? Bu Şafii'ye göredir, Hanefi mezhebinde tilavet secdesi vaciptir, üstüne borç kalır, Allah sorar demesi lazım. Böyle de durumlar var. Ben onun için Şafii'ye göre'yi söylüyorum, diyorum bak Şafii'ye göre 21. gece en ümitli gecedir. Hanefi'ye göre 27. gecedir, diğer mezhepleri özellikle bakmadım. Bundan dolayıdır ki, sen şimdi bunları arayın. Niye sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, arayın, arayın, arayın. Çünkü sana demedi ki sade bu gecedir. Bunu dememek için Mevla dedirtmedi bunu. Gizledi Mevla bunu. Diye Bunundan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur meselesi. Peki Hoca Efendi ben zaten her gece e, teravih kılıyorum. Şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Ben o kadar senin dediğin rivayetler de en azından ona, onu geçiyor. Ben onlarla her gece bunu yapamam. Dediğin zaman ben esas şundan korkuyorum. Neden korkuyorum? Kadir gecesine rastlarsın. Orada bir günah işlersin. En azından Kadir Gecesi olma rivayeti olan gecede ibadeti artırmasan bile bari günah yapmazsın. Anladın mı? Sen, ben başka bir şey anlatıyorum şimdi. Adam ne yaptı gitti bak. Ne yaptı? Ne oldu ondan sonra? Şimdi hala mezhebi bulamadı hala doğruyu. Allah et versin. Ben bedduacı değilim. Ölmeden onu da kurtarsın. Ehli sünnete çevirsin. Ama bak adam nereye geldi? Şimdi... Kadir gecesi olma rivatı olan gecelerde en azından ağzını yum. ya Yemek ye. Sahura kadar. Ama gıybet bak Kadir gecesi gıybet ederken başkasına benzemez diyorum sana. Bu rivaatlerin hepsini esas almak lazım. Neden? Hepsinde tabii ki aynı ibadeti çıkaramayabilirsin. Allah'ın dostları zaten her gece aynı ibadeti yapıyor. Ayrı dava. Ama hiç olmazsa günah yapmasın, Şarkı dinlemezsin. Türkü dinlemezsin, enstrüman dinlemezsin, dedikodu yapmazsın. Anlatabildim mi? O gecelerde en azından günah yapmamak bile nedir? Zaten yatsıyı cemaatle kılmak, sabahı cemaatle kılmak, tüm gece ihya sayılır. E bir de teravih cemaatle kılıyorsan zaten bütün Ramazan boyunca, senin efendim durumun Allah'ın izniyle e, Kadir Gecesi'ne denk gelip ibadet ettiği halde başka gecelerde günah işleyenden daha eftal olur. Fazla ibadet yapmasan bile. Neden? Günahsız durmaktan dolayı. Yani Kadir gecesindeki günah başkasına benzemez. Onun için bu rivayetlerin hepsine itibar edelim. Özellikle bu geceye. Bu gecenin ki nerede bakalım? Bu gecenin teravihi 17. gecede ne buyuruyor? La yekrujü dünya hatta ira mekama fil cenneh Teravisinin özel cevabı cennette gideceği makamını görmedikçe dünyadan çıkmayacak. Yani ya rüyada gösteriyorlar diyor hadis-i şerifler, başka hadisleri biliyorum. Ya da ölmeden ölüm meleği gelip kanadında cenneti gösterir. Bu çok sahih hadislerde de var, cenneti kanadında göstereceği. Allah'ım cümlemize nasip eylesin, bu gecenin teravisine muvaffak eylesin. Bir de peygamberlerin sevabı kadar ona mükafat verilir. Peygamberlerin makamı verilmez. Peygamberlerin sevabının bir misli peygamberler 224 bin enbiyanın sevabının bir misli verilir. Allah zengin veriyor. İnşallah bu gece bize bir dokunan olur. Bize bir dokunurlar inşallah bu gece. Burada Saç-ı Şerif hürmetine gelirler inşallah amin. He? Bedir-i Elinin isimleri hürmetine okunacak isimler hürmetine Salihler anılınca rahmetler yağar Onlardan daha büyük salih mi var? Rahmetlerin yağacağı yer olacak Allah'ım bize bu gece bu mübarek cemaatte Saflarımızın arasında bize meleklerini dokundursun Fazl-u Kerim amin. Allahümme, amin Allahümme amin Diğer camilerdeki cemaatlere de amin Onlara da nasip olsun Amin. Hep camiye geliyor adam, teravihe geliyor. Kolay mı? Ama 17. gecenin faziletini e, bu itibarla özellikle anlatmanız icap eder ki müjdeleri çok. Ondan sonra bu rivayeti alanlardan. Şimdi Bedir Muharebesi e, hangi gün oldu? Ramazan'ın 17. oldu. Hangi güne denk geldi? Cuma. Allah Allah. Hem Cuma'ya denk, yarın Cumartesi tabi. Her zaman aynı denk gelmez o. Cuma'ya denk geldi. Bu e, haber kimdendir? Yani bu kesin mi yani? Bedir gecesi olduğu bu gecenin ve yarının Bedir günü olduğu. i̇bn Mes'ud, Ali ibn-i Ebi Talib, Hasan ibn Ali, Urve ibn-i Ebu Bekir ibn-i Abdurrahman, Amir ibn Rabia, Zeyd ibn Erkam, Zeyd ibn-i ve Amr ibn-i Huraif radıyallahu anhum gibi birçok sahabe Rabbim şefaatlerine nâil eylesin, Bedir'in 17. gecenin sabahında olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı, Zeyd ibn Thabit radıyallahu teala, bunlar farklı farklı kişiler, Zeyd ibn Erkan başkaydı, Zeyd ibn Thabit radıyallahu teala, 17. geceyi yani bu geceyi, ibadetle ihya ettiği kadar Ramazan-ı şerifin hiçbir gecesini ibadetle geçirmezdi. Ramazan'da 27. gece dahil onu bile bu gece kadar ihya etmezdi. En fazla bu gece ihya derdi ve şöyle derdi. Buraya dikkat. Allahu Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırdı. Furkan. Bitti Mekke'nin müşriklerinin nalları koptu, bitti. 70 yavur Bedir'de geberdi. Kalıp çukuruna atıldı ve böylece İslam devleti kuruldu. İslam nefes aldı. Ondan evvel devamlı tetikte ve tehdit altında yaşadılar. Medine'ye icret etseler bile oradaki o güç duruyordu. Ve şirkin önderlerini allah Teala şirkin imamları diyor onlara Kur'an'da. فَقَاتِلُوا اَيْمَّةَ küfri Küfrün imamlarıyla savaşın. Ayeti kerimesinde. Küfrün ve şirkin dinsiz imansızlığın liderlerini Önderlerini Allahu Teala zelil kıldı, alçak etti. Hangi gün alçak etti? On yedinci gün alçak etti. Buradan diyor, bundan dolayıdır ki, ben diyor, bu geceki ibadetim kadar hiçbir gece ihya edem etmiyorum. Çünkü neden? Mevla'nın melekleri indirmesi, ayetleri indirmesi, kafirleri bitirmesi, İslam ondan sonra daha zelil olmayacak kadar aziz ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bedir'de artık dayanamadı. Çünkü kaybetme tehlikesi de var. Mevla, <gülüyor> her şeyi haber veriyor ama beşeriyet muktezası, yine bir heyecan yaşıyor. O heyecanı da nefsi adına yaşamıyor. İslam'ın geri kalan bizim gibi ümmetlere ulaşması açısından yaşıyor. Öyle bir vardı, öyle bir vardı. sırtına ridası vardı. Böyle şal gibi atılmış. O ellerini kaldırmaktan, duadan o düştü. Arkadan, yani omuzlarından düştü. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh geldi arkadan, tuttu ridasının üzerine yerleştirdi. Kefake münâşedetüke rabbeke. Ya Resulallah dedi. Yeter senin Rabbine yalvarman dedi. Yetti dedi. O seni rezil etmeyecek dedi. O seni mağlup etmeyecek dedi. Yani Hz. Sıddık kesin söylüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duadan doymaz. Mevla'ya yalvarmak zaten başlı başta ibadet Rabbine, o seni ma mağlup etmeyecek dedi Ve sallallahu aleyhi ve sellem orada e, bir acayip dua yaptı, farklı bir dua Bir daha da öyle bir dua da yapmadı, ondan evvel de öyle bir dua bir daha yapmamıştı hiç Biraz Şey kaçtı Makamına göre yaptı ama naz makamına uygun yaptı Ne dedi Allahümme ''İn tühlik hâzîl usâbete'' <gülüyor> ya, yaz Mevla buna bir cevap ver dedi ya Rabbi bir avuç müslümanım var 313 burada sahaben var evet bunları da dedi burada kırdırırsan <gülüyor> helak edersen işine kadar sağlama almak için dedi bu artık yeryüzünde bir daha ebediyen ibadet olunmaz sana dedi. ibadet olunmayacaksın Mevla buna biraz naz makamı kabul etti dedi Habibim ne biliyorsun bunları da helak etsem Daha bana ibadet eden kalmayacak Ben neler yaratırım dedi Ama Senin duanı kabul ediyorum Senin bu sahabeni helak etmeyeceğim Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ne duruma gelmiş ki Bunu diyebildi yani Hayatında böyle bir dua bir daha etmemiştir Bir daha yok Ama kesinlikle yani bunları Kurtaracaksın dedi Galip edeceksin dedi Mevla onu kırmaz Kırmadı e 3000 melek yeter mi dedi. Yine demek ki tam bir cevap alamadı. Siz sabredin. Ötet de bu haramlardan sakının. Ve etûkum min Onlar size şu anda saldırırlarsa yümdit gümrâ bugün bir ale min el meleke. Ben de söz veriyorum 5000 melekle yardım edeceğim. Müsevvim'in hepsi sarıklı gelecekler. Bütün melekler sarıklı geldiler ve Yardıma indiler. Allah Teala müminleri Aziz eyledi, galib eyledi, Kafirleri zelil eyledi, hakir eyledi, Hakkı batıldan fark eyledi, fasl eyledi. Bu mübarek gecede de Yarınki sabahta da Allah'ımızdan Aynı Furkan gününü Tecelli ettirmesini, Hakkı batıldan ayırmasını Ehli sünneti müdafaa eden bizleri Bidat ehli olarak Milleti ifsada çalışan sapık görüşlü hocalardan ayırmasını, aramızı açmasını, hakkıyla aramızda hükmetmesini, onları zelil etmesini, Amin. bizleri aziz etmesini, Allah'ın davasını, eli sünnet davasının Ali kılmasını Amin. niyaz ediyoruz. Amin. Amin. Şimdi e, saat 20 geçe gibi 20 geçe gibi yeniden yayına başlanacaktır. O saate kadar sizleri dualar ederek iftara kavuşturacağız inşallah. Buyurun. Ya azim, ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruke, El ezzembel azim. Büyük günahlarımı bağışla diyor. Bak, anadan doğmuş gibi oluyor bunu okuyan. Fe innehu, la yaghfiru, ezzembel azim. İllel azim. İllel Bu milleti öyle ke kenara yazarsan ekranın kenarına okumaz. Onun için biz beraber okuyacağız. Allah kabul eylesin. Amin. Amin.